Sultan II. Mahmut Han zamanında yaşlı bir kadıncağız duymuş ki Hazreti Hızır her gün yatsı namazında yeni camide görülürmüş. Kendisi de zaten Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi öteden beri çok istermiş. Duyduğu söz üstüne ertesi gün kocasına durumu bildirip ondan izin alarak yatsı namazına Yeni Cami'ye Gitmiş Namaz Çıkışında Avluda Bir Kenara Çekilmiş Ve Başlamış Çıkanlara Dikkatli Dikkatli Bakmaya O Pür Dikkat Çıkanları Takip Ederken Karşısından Bir Yaşlı Amca Çıka Gelmiş Neye Bakarsın Hatun Dediler Ki Bu Camide Her Gece Hızır Aleyhisselam Görünürmüş onu görmeye geldim. Peki, onu görsen nasıl tanıyacaksın? Bilmem. O zaman buradan geçse sen onu tanıyamazsın. Doğru. Nasıl da akıl edemedim. Bak öyleyse. Sana onu nasıl tanıyacağını öğreteyim. Olur. Arkamdaki camiyi görüyor musun? Evet. Işıklarına bak. Söndü mü şimdi? Aa, evet, söndü. Şimdi bir daha bak. Işıklar tekrar yandı mı? Baktım, evet. Şimdi de yandı. Peki öyleyse işte aynı böyle arkasında duran caminin ışıklarını olduğu yerden kıpırdamadan yakıp söndüren birisini görürsen işte o Hızır'dır. Doğru mu? Doğru. Bunun üzerine hay Allah senden razı olsun. Demiş ve kadın beklemeye devam etmiş. Fakat tabii herkes daldığı halde. Tarife uygun kimse çıkmamış. Bizimki de mahzun mahzun eve dönmüş. Kocası sormuş. Gördün mü Hızır Aleyhisselam'ı? Yok, göremedim. Vah, vah. Olsun. Göremedim ama nasıl görülür? Onu çok iyi öğrendim.